Merhaba. Hemen şimdi programında yine muhabbetlerle yine doğrudan halk hareketlerinin içinde olan insanlarla beraberiz. Bugün de yine iki konuğumuz var ve konumuz termik santral mücadelesi, termik santral mücadelelerinin devamı. Bugün aramızda Zonguldak'tan gelen konuklarımız var. Hemen onları tanıyalım. İsmim Kadir Orhan. Çatalca Çevre Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesiyim. Aynı zamanda Zonguldak Yaşanabilir Platformu dönem sözcüsüyüm. Ve? Ee, Ebru Yukarıbaşdoğan, ee, Zonguldak Çevre İçin El Ele Platformu sözcüsüyüm. Harika, iki platform var Zonguldak'ta anlaşılan, tek bir platform değil. Neler yapıyorsunuz, nasıl bir mücadelenin içindesiniz, buradaki tehlike nedir? İsterseniz önce tehlikeyi anlayalım. Şu an itibariyle Zonguldak'ta bulunan termik santralların toplamı 1665 MW'tır. Zaten bilindiği gibi çevre kirliliği had safhadadır. Partikül madde kirliliği açısından da Zonguldak şu anda ilk 5 il arasındadır. Halen bu mevcut tehlike devam ederken yeni termik santralların kurulmasına karşı mücadele ediyoruz. Peki kaç termik santral var Zonguldak'ta? Şu an toplamda 3 adet. Termik santral var ve e, Zonguldak sınırları içerisinde 7 tane daha planlanmakta. Aman tanrım ya, 10 tane termik santral mi olacak Zonguldak'ta? İnanılması çok kötü. Yani ben son Zonguldak'a gittiğimde hatırlıyorum ki havası o kadar kötüydü ki bir de bu 3 termik santrale rağmen 7 tane daha eklenirse ne olacağını düşünmek bile istemiyorum. E tabi ki Zonguldak halkı herhalde buna tepkisiz değil. Ne yapıyorsunuz neler oluyor? Zonguldak halkı muhakkak tepkili tabi buna. Daha önce bildiğimiz gibi 1948 yılında termik santral kültürüyle tanışan Zonguldaklı ilk etapta bu olaya biraz sıcak baktı. Fakat daha sonra beklenenler gibi olmadığını gördüğü zaman şu anda müthiş bir tepki var ve mücadele devam ediyor. Ee, nasıl bir tepki ortaya koyuyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Şimdi Zonguldak'ta platformlar oluşturduk. Çevre için duyarlı bütün kurum ve kuruluşlar platformumuzda yer aldı. Onun dışında halkı bilgilendirme panelleri, broşür dağıtımı, imza kampanyaları gibi öncelikle yerel halkı bilinçlendirmek, onlarla beraber hareket etmek ilk etapta yaptıklarımız bunlar. İmza kampanyası dediniz. Change.org'da bir imza kampanyası başlatmışsınız. İsterseniz dinleyicilerle bunun adresini paylaşalım. Evet, e, biz e, imza kampanyamızı Çevre Bakanlığı'na hitaben açtık. E, Zonguldak'ta yeni termik santraller istemiyoruz. Özellikle e, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Erdoğan Bayraktar'a e, ve Zonguldak Milletvekilimiz Köksal Toptan'a seslendik. E, Zonguldak e, ölüm şehri olmasın, yaşanabilir bir şehir olsun istiyoruz. Harika, peki bunun kısa adresini hatırlıyor musunuz? Change.org Taksim. Yaşanabilir Zonguldak. Change.org Taksim Yaşanabilir Zonguldak. Harika. O zaman herkes oraya girip imza atabilir anlaşılan. Mücadele ÇED davasıyla sürüyor diye e, duydum. Nedir bu ÇED davasındaki son durum? Ne yapıyorsunuz bu konuda? Özel bir firma tarafından bölgemizde kurulmak istenen 1200 MW'lık termik santral ÇED olumlu raporuna karşı platform olarak... Dava açtık Zonguldak Bölge İdara Mahkemesi'nde ve bu mahkeme sonucu şu an itibariyle yürütmenin durdurulması kararı verildi ve yargı süreci devam ediyor. Peki bunu kazandığınız takdirde ne ümit ediyorsunuz? Yargıdan ne gibi bir sonuç çıkacağını tahmin ediyorsunuz? Tabii bizim ümidimiz, beklentimiz ÇED raporun iptal olması yönünde çet raporu iptal olursa ne olacak? Yani sanki bu şirketler gidiyorlar bir çet raporu daha alıyorlar. Bu sefer onunla devam ediyorlar gibi bir şey var ortada. Bundaki amacınız nedir? Neye sonunda ulaşmak istiyorsunuz? Bölgemizde bundan sonra yeni termik santralların yapılmaması ile ilgili mücadelemiz devam ediyor. Tamam, yani e, bu çet raporu iptal edilirse şirket bir daha çet raporu almaya çalışmayacaktır diye ümit ediyoruz e, bu noktada etseler bile anlaşılan mücadele halk hareketi sürecek gençler ne durumda yani Zonguldaklı gençler bu konuda ne düşünüyorlar sizler genç hareketle çok daha e, iç içesiniz platform olarak bu konuda neler söyleyebilirsiniz Zonguldaklı e, gençler şehirlerine sahip çıkıyorlar e, zaten halihazırda hazırda Zonguldak'ta çok ciddi insan sağlığını tehdit eden bir özellikle atmosfer hava durumu var. Partiküller e, ve bunların sebep olduğu özellikle çocuklardaki astım ve bronşit hastalıkları, koa dediğimiz e, akciğer yetmezliği, kanser vakalarında özellikle halihazırda hazırda e, çalışan Çatal Ağzı'ndaki termik sanser bölgesindeki kanser vakalarının artışı e, ve Zonguldak'tan her geçen gün yaşanamaz bir hale gelişi ve insanların bu şehirden göç etmeye başlaması, bu şehirden kaçması, kömürün de sebep olduğu bütün bu kirlilik insanlarımızda tepki oluşturuyor. Özellikle gençlerimizde tepki oluşturuyor. Çünkü artık yaşanamayan ve gelecek vaat etmeyen bir şehir haline geliyor Zonguldak. Bir enerji bölgesi olurken aynı zamanda denizinin, suyunun, havasının kirlendiği, ve soluk alamayacağımız bir şehir, e, gençlerimiz de çevre mücadelesinde şehrine sahip çıkmak anlamında, e, doğasını korumak anlamında bu mücadelenin içinde yer almak istiyorlar. Özellikle yıllardır Zonguldak'ta bu mücadeleyi veren pek çok çevreci, oluşum ve e, büyüklerimiz var. Onların da rehberliğinde, onların da bize yol göstererek elimizden geldiğince aktivist bir şekilde bu faaliyetin içinde yer almak istiyoruz. Peki kimler var bunun içerisinde? Zonguldak'taki bu platformda hangi kuruluşlar var? Bu platformun içinde şu an itibariyle 27 tane sivil toplum kuruluşu var. Bunların içinde tabii her zaman olduğu gibi çevre mücadelesi veren çevre dernekleri ve diğer sivil toplum kuruluşları var. Harika. Kaç kişisiniz? Yani nedir Zonguldak'taki bu tepki? Buna gerçekten bir halk hareketi demek mümkün mü? Zonguldak'ta 27 tane sivil toplum kuruluşunun olduğu bir organizasyon herhalde halk hareketidir diyorum. Çok güzel. Zaten Türkiye'nin her tarafında Zonguldak'ta ne oluyorsa o da oluyor diyebiliriz. Yani Adana'sından İskenderun'una, Amasra'sından Ali Ağası'na her tarafta termik santral karşıtı bir mücadele sürüyor. Anlaşılan sizler de bu mücadelenin bir parçası olarak bütün ülkede termik santrallere karşı mücadele eden bir büyük hareketiz diyebilirsiniz herhalde. Peki o zaman bu kampanyaya destek vermek isteyenler tekrar hatırlayalım. Nereden destek olabilirler? Kampanyaya destek vermek isteyenler biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı matab alarak imza kampanyası başlattık. Change.org yaşanabilir Zonguldak çok güzel. Evet bir daha alalım ki hatırlayabilelim. Change.org Taksim Yaşanabilir Zonguldak. Harika. Evet bir halk hareketi bir imza kampanyasıyla daha bugün programımızı kapattık. Bakalım önümüzdeki günlerde kimleri konuk edeceğiz. Esen kalın.